4101, Hadis'in yazılması, i̇bn Am Am'i İbn-i anlatıyor. Ben Resulullah ve vesselamdan işittiğim her şeyi yazıyordum. Kureyş bu işten beni menetti. Dediler ki, sen her işittiğim şeyi yazıyorsun. Halbuki Resulullah ve vesselam bir insandır. Memnun ve öfkeli halde de konuşur. Bunun üzerine yazmaktan vazgeçtim. Sonra durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlattım. Parmağı ile ağzına işaret ederek, yaz, nefsimi elinde tutan zata yemin olsun, ondan hartan başka bir şey çıkmaz buyurdu. 4102, hadisin yazılması, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir zat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hafızasını şikayet ederek dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, ben senden hadis işitiyorum çok hoşuma gidiyor. Ancak hafızamda tutamıyorum. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem ona şu cevabı verdi. Sağ elini yardıma çalır ve eliyle yazma işareti yaptı. 4103. Hadisin yazılması. Ebu Hüreyre Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve bir gün halka hitap etti. Ebu Hüreyre hadisin vurgulu ile ilgili bir kısa anlattı. Hadis'te şu ibare de vardı. Ebu Ca' dedi ki Ey Allah'ın Resulü! Bu hutbeyi bana yazıverin bu taleb üzerine aleyhissalatu vesselam. Evet Ebu Şah'a yazıverin emir buyurdular. 4204. Hadisin yazılması Yine Ebu Hübeyir'e radıyallahu Allahu diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabı arasında i̇bn Amr hariç Benden daha çok hadis bilen yoktur. Onun beni Geçmesi şuradan ileri geliyordu o hadisleri yazıyordu. Ben ise yazmıyordum. 4105 Hadisin Yazılması Zeyd i̇bn Sabit Rab'i -e Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bana emretti. Ben de onun için Süryanice Yahudi yazısını öğrendim. Şöyle demişti. Allah'a yemin olsun. Ben yazı işimde Yahudi'ye emniyet edemiyorum. Zeyd der ki. Allah'a yemin olsun bir ayın yarısı geçmeden. O yazıyı öğrendim ve hazakat kazandım. Resulullah'ın onlara olan mektuplarını yazıyor. Onların gönderdiklerini de ona okuyordum. 4106 Hadisin Yazılması El-Muttalib İbni Abdullah İbni Hantab radıyallahu anh anlatıyor. Zeyd İbni Sabit Hazreti Muaviye radıyallahu anh hümanın yanına girmişti. Hazreti Muaviye ona bir hadisten sual etti. Zeyd de hadisi ona söyledi. Hazreti Muaviye orada. Hazır bulunan bir adama hadisi yazmasını emretti. Zeyd müdahale de bulunarak Resulullah Aleyhissalatu vesselam hadislerinden hiçbir şeye yazmamamızı emretmiştir dedi. Bunun üzerine Hazreti Muaviye'ye yazılanı derhal imha etti. 4107 Hadisin yazılması Ebu Saidil el-Hudrî gibileri Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle emrettiler. Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın. Kim Kur'an'dan başka bir şey yazmış ise onu imha etsin. 428. ilmin kaldırılması. İmam İlim Azrail Allahu Amin'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki: Allah ilmi verdikten sonra insanların kalbinden zorla söküp almaz. Fakat ilmi, yamayı kabz etmek suretiyle alır. Yama kabz edilir. Öyle ki tek bir alim kalmaz. Halk da cahilleri kendine reis yapar. Bunlara meseleler sorulur. Onlar da ilmi dayanmaksızın kendi reyleriyle fetva verirler. Böylece hem kendilerini hem de başkalarını dalavete atarlar. 4109 İlmin kaldırılması Ebu Derda Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik. Gözünü semaya dikti. Sonra Şu anlar İlimin insanlardan kapıp kaçırıldığı anlardır. Öyle ki, bu hususta insanlar hiçbir şey muhtedir olamazlar, buyurdular. Ziyad İbn-i Yabit el-Ensari araya girip, Bizler Kur'an'ı okuyup dururken ilim bizlerden nasıl kapıp kaçırılır? Vallahi biz onu hem okuyacağız, hem de çocuklarımıza, kadınlarımıza okutacağız, dedi. Resulullah da, anasız kalasın, ey Ziyad. Ben seni Medine fakihlerinden sayıyordum. Bak işte Tevrat ve İncil, Yahudilerin ve Nasranilerin elinde. Onların ne? işine yarıyor sanki onunla amel ediyorlar buyurdu. Cübel ki, Ubade İbn-i Samit Allahu anhar asladım. Kardeşim Ebu Derda ne söyledi? İşittin mi? Dedim. Ve ona Ebu Derda'nın söylediğini haber verdim. Bana Ebu Derda doğru söylemiş. Dilersen kaldırılacak olan ilk ilmin ne olduğunu sana haber verelim. İnsanlardan kaldırılacak olan ilk ilim kuşudur. Büyük bir camiye girip kuş üzere olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır dedi. 4.110 ilmin kaldırılması Ömer İbni Abdilaziz Zahimehullah'tan nakledildiğine göre Medine varisi Ebu Bekir İbni Hazma şöyle yazmıştır. Bak! Resulullah ve Vesselam'ın hadisinden ne varsa yaz. Zira ben, ilmin kaybolmasından ve ülemanın gitmesinden korkuyorum. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisinden başka bir şey kabul etme. Alimler ili aysınlar. İlim için herkese açık yerlerde halkalar teşkil etsinler. Ta ki bilmeyenler de böylece öğrensin. Zira ilim, gizli kalmazsa helak olmaz. 4111, Affemafilet, Ebu Eyyud Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala Hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek fakat teybeleri sebebiyle mağfiret edeceği kimseler yaratırdı. 4.112 Af-ı Mağfiret Müslim'de Ebu Hüreyre'nin bir rivayeti şöyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Nefsin kudret evinde olan zata yemin ederim ki, eğer siz hiç günah işlemeseniz, Allah sizi toptan helak eder. Günah işleyen, arkadan da istiğfar eden bir kavim yaratır ve onları mağfiyet ederdi. Rezim şu ziyade de bulundu. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, nefsin elinde bulunan zat zülcelale emin olsun ki, günah işlemediğiniz takdirde ondan daha büyük olan ucve düşeceğinizden korkarım. Bu rivayet, Münzirinin eb ve -ter -e terkebinde kaydedilmiştir 4. 24.113. Af-e-ma-filet. H-Z-Ebu Hüreyre an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu rejselam bir hadis-i kudside Rabbinden naklen uyurular ki, Bir kul günah işledir ve, Ya Rabbi günahımı affet dedi. Hak ta'ala da, Kulum bir günah işledi. Arkadan bildi ki, günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve Ey Rabbim günahımı affet ver. Allah-u Teala Hazretleri de Kulum Bir günah işledi ve bildi ki Günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve Ey Rabbim beni affeyle ver. Allah-u da Kulum günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle muahide eden bir Rabbi olduğunu bildi. Dilediğini yap. Ben seni affettim. Buyurdu. 4114. Afemaafilat. H Z N -S -S Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki, Allah Kâlâ Hazretleri diyor ki, ey Adem oğlu, sen bana dua edip. Affımı ümit ettikçe ben senden her ne sadır olsa aldırmam. Ben seni affederim ey Adem oğlu. Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa sonra bana dönüp istiğfa etten, çok oluşuna bakmam. Seni affederim ey Adem oğlu. Bana arsız dolusu hata ile gelsen sonunda hiçbir şirk koşmaksızın bana kavuşursan seni arsız dolusu mağfiretimle karşılarım. 415 Asma afilet Cünde Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Bir adam, vallahi Allah salancayı mağfiret etmeyecek diye kesip attı. Allah-u hazretleri de, salancaya mağfiret etmeyeceğim hususunda yemin eden de kim? Ben ona mağfiret ettim. Senin amelini de iptal ettim buyurdu. 4116 Affe mağfiret H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Beni İsrail'de birbirine zıt maksat güden iki kişi vardı. Biri günahkardı. Diğeri de ibadette gayret gösteriyordu. Abid olan diğerine günah işlerken rastlardı da. Vazgeç! derdi. Bir gün, yine onu günah üzerinde yakaladı. Yine, vazgeç dedi. Öbürü, beni Allah'la baş başa bırak. ''Sen benim başıma müfettiş misin?'' dedi. Öbürü, ''Vallahi Allah seni mağfiret etmez.'' Veya, ''Allah seni cennetine koymaz.'' dedi. Bunun üzerine Allah ikisinin de ruhlarını kabzetti. Bunlarla belaliminin huzurunda bir araya geldiler. Allah Teala Hazretleri ibadette gayret edene, ''Sen benim elimdeki ne kadir misin?'' dedi. Günahkarada dönerek, ''Git.'' Rahmetimle cennete gir buyurdu. Diğeri içinde. Bunu ateşe götürün emretti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh der ki. Adamcağız Allah'ın garabına dokunan münasebetsiz bir kelime konuştu. Bu kelime dünyasını da. Ahiretini de herba etti. 4117 Az e -mâfilet. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Bir adam vardı. Günah işleyerek nefsine zulmetmekte etmekte çok ileri idi. Ölüm gelip çatınca oğullarına dedi ki: Ben ölünce, cesedimi yakın, külümü iyice ezin ve rüzgarın önünde saçın. Allah'a yemin olsun, eğer Rabbim beni bir yakalarsa hiç kimseye vermediği azabı verir ölünce. Bu söylediği ona yapıldı. Allah da arza emrederek, sen de ondan ne varsa bana toplayı ver dedi. Arız da topladı. Adam ayakta duruyordu. Sen böyle bir vasiyeti niye yaptın diye Rabbi Teala sordu. Senden korktuğum için ey Rabbim cevabını verdi. Allah Teala Hazretleri bu cevap üzerine onu affetti. 4.118 Affe mağfiret. derdi Derda e Allahu Anh'a anlatıyor. Ebu Derda e Allahu Anh'ı işittim. Demişti ki, Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ı işittim. Şöyle buyurdu. Müşrik olarak ölenle, bir Müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah bütün günahları affedebilir. 4.119 Köl azat etmenin fazileti, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim bir Müslüman erkeği azat ederse, onun her bir uzununa mukabil. Bunun bir uzununu Allah ateşten azat eder. Bir diğer rivayette şu ziyade var. Hatta Fercin'e bu kabir Fercin'i, 4.120, köle azat etmenin fazileti, Vahire i̇bn Allah'u an anlatıyor. Kendisine katıl sebebiyle ateş vacil olan bir arkadaşımızla Resulullah ve Vesselam'a gelmiştik. Ona bedel bir köle azat edin. Allah da onun her bir uzuna, bedel sizden bir uzvu ateşten azat etsin buyurdu. 4.121 İyi muamele Hz. Ebubekir diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kötü muamele sahibi cennete giremez. 4122 iyi muamele Rafi ibn Mekhsi diyor Allahu an gibi heymeledir. Resulullah Aleyhissalatu ve selam ile birlikte Bedeviye seferine katılmıştır anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki İyi muamele artmadır veya uğurdur dedi. Kötü bu da uğursuzluktur. 4.123 Köleyi affetmek. İbn-i Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselama gelerek, Hizmetçiyi ne kadar affedeyim diye sordu. Aleyhissalatu vesselam susup cevap vermedi. Adam tekrar, Ey Allah'ın Resulü, Hizmetçiyi ne kadar affedeyim diye sordu. Bu sefer, her gün yetmiş kere affet cevabını verdi. 4124 Köleyi affetmek Marul İbn Süreyd Rahimehullah anlatıyor. Ebu Zerri gördüm. Üzerinde bir takım hule vardı. Kölesi de aynı şekilde bir takım giyiyordu. Bunun sebebini sordum. Bana şu cevabı verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle söylediğini işitmiştim. Onlar sizin kardeşleriniz ve yakın adamlarınızdır. Allah Teala Hazretleri onları ellerinizin altına emaneten koymuştur. Kimin kardeşi eli altında ise, yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Yapamayacağı iş buyurmayınız. Eğer buyurursanız onlara yardım edin. 4125 Köleyi Affetmek H.Z. Ebu adı radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, birinize hizmetçisi yemeğini getirince, onu beraber yemek üzere oturtmayacaksa, hiç olsun bir lokma veya bir iki yiyecek versin. Zira yemeğin hararet, pişirme ve muamele zahmetini o çekmiştir. 4126 Hizmetçinin dövülmesi ve kalsı. Ebu Said İl-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, biriniz hizmetçisini dövünce, Hizmetçi Allah'ın ismini zikrederek Allah aşkına vurma diyecek olursa derhal elinizi kaldırın. 4127 Hizmetçinin Dövülmesi ve Karsfı Muaviye İbni Süveyd İbni Mukarim anlatıyor. Bizim bir azadlımıza bir tokat attım ve kaçtım. Sonra öğleden az önce döndüm. Babamın arkasında namaz kıldım. Babam azadlıyı da beni de çağırdı. Sonra hizmetçi. Misilleme onun yaptığının mislimi yap dedi. Hizmetçi affetti. Bunun üzerine babam anlattı. Biz beni bu karın. Resulullah ve selam zamanında tek bir hizmetçiye sahiptik. Ona bir mi bir tokat vurdu. Bu hadise aleyhissalatu ve selamın kulağına ulaşmıştı. Onu azat edeceksiniz, emir buyurdular. Kendisine. Ondan başka hizmetçileri yok, dendi. Bunun üzerine. Öyleyse onu hizmetlensinler. Ancak ne zaman ondan müstaniye olurlarsa. Derhal yol versinler buyurdular. 4128 Hizmetçinin dövülmesi ve kastı. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu an anlatıyor. Ben köleme kamçılar vuruyordum. Arkamdan bir ses işittim. Ebu Mesud bil diyordu. Öfkeden sesi tanıyamadım. Bana yaklaşınca onun Resulullah aleyhissalatu ve selam olduğunu gördüm. Ebu Mesud bil. Ebu Mesud değil diyordu. Kamçıyı elimden attım. Ebu Mesud bil. Allah senin. Üzerinde senin bunun üzerindekinden daha fazla muktedir dedi. Ben. Bundan sonra ebediyen köle dövmeyeceğim dedim. 4129 Hizmetçinin dövülmesi ve kalsı Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Kim kölesine kazıfta bulunursa zina ısnadığı yaparsa. Kölesi bu iftiradan beri ise, Kıyamet günü celde uygulanır. Dediği doğru ise o başka. 4.130 Kölenin tesmiyesi, H.Z. Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sizden kimse kölem, Cariyem demesin. Kölede Rabbi sahibim, Rabbetçi sahibem demesin. Malik efendi, Oğlum kızım desin. Memlu kölede seyyidi efendi, Seyyid desin. Zira hepiniz memluk versiniz. aziz ve celil olan Allah'tır. 4131 Kölenin Tesmiyesi, bir rivayette şöyle gelmiştir. Hiç kimse Rabbini Efendini duyur. Rabbine abdet suyu dök. Rabbine su ver demesin. Bilakis Seyyid'im, Efendim desin. Sizden kimse abdekulum, emet-i de demesin. Bilakis oğlum, kızım, Yavrum desin. 4.132 Kölenin Tesmiyesi Müslim'in bir diğer rivayetinde Sizden kimse kölem, cariyem diye söylemesin. Hepiniz Allah'ın kölelerisiniz. Bütün kadınlarınız da Allah'ın kullarıdır. 4.133 Kölenin Tesmiyesi H.Z.C.T.B. an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Hangi köle kaçarsa Bilsin ki ondan zimmet garanti kalkmıştır. Dönünceye kadar namazı kabul edilmez. 4134 Azat etme, i̇bn Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Kim, kendisiyle bir başkası arasında ortak olan bir köledeki kendine mahsus kişiyi azat ederse, köle onun malından adilane bir kıymet biçilir. Ne eksik ne de fazla. Sonra, eğer zenginse, onun malından ortaklara hisseleri verilerek köle azat edilir. Değilse köleden azat ettiği kısım azat olmuştur. 4235. Azat etme Ebu Derda Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, köleyi ölme anında azat edenin misali, doyduğu zaman hediyede bulunan adam gibidir. 4236. Azat etme İmran İbnu Hüseyin radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir adam, öleceği sıra, kendine ait altı köleyi azat etti. Onlardan başka, mağrı da yoktu. Resulullah ve vesselam onları çağırdı. Onları üç gruba ayırdı. Sonra aralarında kura çekti. İkisini azat etti. Dördünü köle olarak bıraktı. Adamı da şiddetli azarladı. 4137, azat etme. İbn Ömer radıyallahu anhu diyor ki hangi cariye efendisinden bir çocuk dünyaya getirirse artık efendi bu cariyeyi satamaz, hibe edemez, mirasa kılamaz. Hayatta oldukça ondan istifade eder. Öldüğümü artık cariye hür olur. 4138. Azat etme. Semre İbn Cündeb radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki kim zürah Muhrem birisine malik olursa o hürdür. 4139 Azat etme. An-ı İbni Şuay an-Ebihi an-Ceddihi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam o yardım talep etmek üzere bir. Adam gelip. Ey Allah'ın Resulü. Efendim falana ait hücariye var ya onun yüzünden efendim bana sıkıntı veriyor dedi. Aleyhisselatu ve selam Vah. Neyin var deyince adam. Velhasıl oldu. Köle ben demek istiyor. Efendinin cariyesine bakmıştı. Efendi kıskançlıkla erkeklik uluğunu vurdup hadım etti dedi. Aleyhisselatu vesselam. Adamı bana getir emretti. Efendi çağırıldı ama getirilemedi. Bunun üzerine Aleyhisselatu vesselam. Öyleyse git. Sen hürsün Serman buyurdu. Adam. Ey Allah'ın vesulü. ''Efendimin kölesi olmam da direnmesi halinde kim bana yardımcı olacak dedi. Aleyhissalatu vesselam. Sana yardımcı olmak bütün Müslümanlara terettüp eder. Cevabını verdi. 4140. Azat etme. Sefin Arabi Yahlavu an anlatıyor. Ben Ümmü Cemere Yahlavu an hanım kölesiydim. Bir gün bana Seni azat ediyorum. Ancak yaşadığın müddetçe Resulullah selam Vesselam'a hizmet etmeni şart koşuyorum dedi. Sen bu şartı koşmasan da başka bir şey yapacak değilim dedim. Beni azat etti ve bana bu şartı koştu. 4141 Azat etme, İmam Malik'e ulaştığına göre İbn-i Ömer radıyallahu anhüme azat etme şartıyla satın alınan zakabe-i vacibeden sorulmuştu. Hayır, olmaz cevabını verdi. 4142 Azat etme, Furdale İbni Ubeyt el-Ensari Allahu anh'tan anlatıldığına göre Furdale'ye üzerinde bir köle azat etme borcu bulunan kimsenin ile zirayı azat etmesi caiz olur mu diye sorulmuş. O da, evet demiştir. 4143 Azat etme, Abdurrahman İbni Ebi Amra el-Ensari, Rahimeullah'ın anlattığına göre annesi bir köle azat etmek istemiş ve bunu sabaha tehir etmiş. Köle de bu sırada ölmüştür. Abdurrahman Kasım i̇bn Muhammed'e, ''Ben anneme bedel bir köle azat etsem, anneme faydası olur mu sevabı ulaşır mı?'' diye sorar. Kasım, Sad İbn-i Ubade adıyallahu e anh aleyhissalatu aleyhissalatu selam o gelip, ''Annem vefat etti. Ben onun adına bir köle azat etsem ona faydası olur mu?'' diye sormuştu. ''Evet cevabını aldı.'' dedi. 4.144 Azat etme, Yahya İbn-i Rahimullah anlatıyor. Abdurrahman İbn-i Ebi Bekir radıyallahu anhüme, uyuduğu bir uykuda vefat etti. Kız kardeşi Hazreti Aişe radıyallahu onun adına birçok köle azat etti. 4145 Azat etme, İbn-i Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, kim malı olan bir köle azat ederse, Kölenin malı kendisinin olur. Yeter ki efendisi bu hususta bir şart koşmamış olsun. 4146 Azat etme Rebi'a İbn-i Ebi anlatıyor. Zübeyb-i İbn-i Avvam Rebi'allahu an bir köle satın aldı ve onu azat etti. Bu kölenin, hür bir kadından oğulları vardı. Hazreti Zübeyb, oğulları benim mevalimdir dedi. Annesinin efendileri, Hayır, onlar bizim mevalimizdir dediler. Bunun üzerine davaları Hazreti Osman Allahu anh'a intikal etti. O, Veyhan'ın Hazreti Zübeyra ait olduğuna hükmetti. 4147 Azat etme H.Z. Ayhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam o hangi köleyi azat etmek edalir diye sorulmuştu. Fiyatça yüksek olanı ve efendisinin nazarında en nefis olanıdır cevabını verdi. 4148 Müdebber kılma, mükadebe yapma, H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Bir adam, kölesini benden sonra hür olsun diye azat etmişti. Sonradan ona ihtiyacı doğdu. Resulullah aleyhissalatu vesselam köleyi alarak, bunu benden kim satın alacak dedi. Muayn İbni Abdullah İbni İham radıyallahu an hürsü miktar fiyata satın aldı. Resulullah o parayı köle sahibine verdi. 4.249. müdebber kılma, mükadebe yapma, Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma, kendine ait iki cariyeyi müdebber kıldı. Onlar müdebber oldukları halde i̇bn Ömer onlara temasta bulunuyordu. 4.250. müdebber kılma, mükadebe yapma, an İbn-i Şua'y an Ebihi an Cebdihi radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah, ve vesselam buyurdular ki, kim kölesiyle yüz okiye üzerinden mükatebe yapsa da, kölesi, bunun on okiyesi hariç hepsini öderse yine de köledir. 4151, müdebber kılma, mükatebe yapma, bu Davud'un bir rivayetinde şöyle buyurulur. Mükatet, üzerinde bir dirhemlik borç kaldığı müdebce köledir. 4152, müdebber kılma, mükatebe yapma, İbni Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, mükadebe karşı bir had işenir. Diyet almaya hak kazanırsa veya mirasa mazhar olursa, borcunu ödeyerek hürriyetinden kazandığı miktarca onlara varis olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Mükatet, ödediği hisse nispetinde hürriyeti öder. Geri kalana köle diyetinden öder. 4253. müdebber kılma. Mükatet yapma. Yümi Sereme Rabiyyallahu Anha anlatıyor. Resulullah Sülullah Aleyhissalatu ve Selam bize buyurdular ki, sizden birinin mukatebinin sizce hala ödeyeceği borcu varsa da, ona karşı örtünsün. 4.554. Müdeber kılma, Mükatebe yapma, Musa ibn Enes ibn İmalik Rabiyyallahu Anh anlatıyor. Sirin, Hazreti Enes'e mükatebe yapma talebinde bulundu. Hazreti Enes çok zengindi. Mukatebe yapmayı reddetti. Silin Hazreti Ömer Rabbiyallahu anh'a vurdu Hazreti Ömer, Enes Rabbiyallahu anhumayı çağırarak silinle mukatebe yap emretti. Enes Rabi Allahu an yine kabul etmedi. Hazreti Ömer, çubuğuyla Enes'e vurdu ve şu ayeti okudu: Kölelerinizden hüürce olmak için bedel vermek, mukatebe yapmak isteyenlerin. Onlarda bir iyilik görürseniz bedel vermesini kabul edin. Nur 33. Bunun üzerine. Hazreti Enes mükadebe yaptı. 455 Müdebber kılma. Mükadebe yapma. H. Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Merve mükadebe bedelini ödeme yardım istemeye geldi. 4156. Müdebber kılma. Mükadebe yapma. Nisai'nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur. Billir Rabbiy Allahu anha kendi nefsinin hürriyete kavuşması için 9 ok ile üzerine mukadeve yaptı. Her sene bir ok ödeyecekti. Resulullah aleyhissalatu ve selam onu hürriyetine kavuştuğu zaman kocası ile beraberliğe devam etme veya boşanma hususunda muhayyir bıraktı. Kocası köle idi. Bilire kendini kocadan ayrılmayı tercih etti. Bu ve der ki kocasıgür olsaydı Aleyhissallatu ve selam bel bırakmazdı. 457. Muttalaka ve muftilanın iddetleri, Esma bin Tu Yazid ibn Sikan el ensariye adı Allahu aminin anlattığına göre, Esma Resulullah Sülullah Vesselam ve selam zamanında kocasından boşanmıştır. Ve o sıralarda boşanan kadın için henüz iddet bekleme hükmü yoktu. İşte bu sebeple, Esma boşanınca allah Teala Hazretleri, Boşanan için iddet bekleme emrini indirdi. 4158 Mutallaka ve Muhtila'nın iddetleri, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Allah-u Teala Hazretleri, Boşanan kadınlar kendi kendilerine 3 ay başı hali beklerler. Bakara 228 buyuruyor. Yine Allah-u Teala Hazretleri, Kadınlarınız arasında ay hali görmekten kesilenler ile ay hali görmemiş olanların iddetleri hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki, onların iddet beklemesi üç aydır. Taylak 4. Önceki ayet bu ikinci ile nesh oldu. Keza Allah Teala Hazretleri birinci ayetten bazı hükümleri nesh buyurmuştur ki, Mümin kadınlarla nikahlanıp, onları temasta bulunmadan boşadığınızda, Artık onlar için söze iddet saymaya lüzum yoktur. Kendilerine bağışta bulunarak onları güzellikle serbest bırakıp Ahzab 49-4159 Mutallaka ve Muhtila'nın iddetleri, yine i̇bn Abbas Rabi'allahu anhüma. Boşanan kadınlar kendi kendilerine 3 ay başı hali beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal değildir. Kocaları bu arada barışmak isterlerse, karılarını geri almakta daha çok hak sahibidirler. Bakara 223 ayeti için der ki, Bu ayete göre, erkek hanımını üç kere de boşassa ona dönmeye hakkı vardır. Bu hüküm şu ayetle nesnelli. Boşanma iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır. Bakara 229 4160 Mutallaka ve Muhtilanın iddetleri. Süleyman ibnu Yasar anlatıyor. El Ahvas. Hanımını boşamıştı. Hanımı üçüncü hayızın kanama müddetinde iken çamda öldü. Hazreti Muaviye radıyallahu an. Zeyt ibnu Sabit radıyallahu an ha yazarak bunun hükmünü sordu. Zeyt cevaben şöyle yazdı. Eğer kadın üçüncü hayzın kanama devresine girmiş idiyse, kocadan tamamen ayrılmış. Koca da ondan ayrılmıştır. Ne kadın, kocaya, ne de koca kadına varis olamaz. 461 Mutallaka ve Muhtila'nın iddetleri, ve birintu muavuzla birallahu anhanın anlattığına göre, Resulullah aleyhissalatu ve selam zamanında, kocasından muhala yoluyla ayrılmıştır. Resulullah aleyhissalatu ve selam da ona bir hayırsı müddetince iddet beklemesini emretmiştir veya kadına, emredilmiştir. 4162 Efat İddeti Ümmü Seleme Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Beni Eslem'den Süveyya adında bir kadın hamileyken kocası ölmüştü. Beni abdıklardan Ebu Senabil İbn Bakik kadınla evlenmek istedi. Kadın onunla evlenmekten imtina etti. Adam vallahi iki müddetin sonuncusuna kadar iddet beklemedikçe evlenmen caiz değil dedi. Kadın 20 gün kadar bekledi. Derken nifas oldu. Sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek durumu arz etti. ve Vesselam. Evlen buyurdu. 4163 Vefat iddeti. Müslim'deki rivayet şöyledir. Ümmü Seleme Adıyallahu Anha dedi ki. Süreyya, kocasının vefatından birkaç gece sonra nifas oldu. Kadın durumunu Resulullah'a nikletti. ve vesselam evlenmesini söyledi. 4164. Vefat iddeti Ebu Serime İbn Abdurrahman anlatıyor. Ben ve Ebu Hüreyre İbn Abbas radıyallahu anh'ın yanında iken bir kadın gelerek "Ben hamileyken kocam öldü. Çocuk da kocamın ölmesinden 4 ay geçmeden doğdu. İddetim dolmuş sayılır mı?" diye sordu i̇bn Abbas radıyallahu anhüme. İddetin iki müddetin sonuncusudur dedi. Ebu Seleme. Bana Resulullah aleyhisselatu ve selamın ashabından bir adam. Böyle bir durumda Resulullah aleyhisselatu ve selamın evlenmeyi emrettiğini haber verdi dedi. Ebu Hüreyre der ki. Buna ben de şehadet ederim. 465 Defat iddeti, Nafi Rahimehullah anlatıyor. H Z İbni Ömer adıya Allahu Aminaya hamile iken kocası ölen kadından sorulmuştu. Çocuğu doğurunca helal olur, evlenebilir. Cevabını verdi. Orada bulunan bir adam. Ilave etti H Z Ömer adıya Allahu Amin'de kocası yatakta, henüz defnedilmemiş iken doğum yapsa da kadın evlenmeye helaldir demişti. 4.166 defaat ibdeti. Am, Allahu Amin dedi ki. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetini bize çarpıtmayın. Kocası ölen kadının iddeti 4 ay 10 gündür. Yani Ümmü Eleyd hakkında 467 defak iddeti İbn Ömer radıyallahu anhu diyordu ki Efendisi olan Ümmü Eleyd'in iddeti bir hayil devresidir. 468 istibra. Bu sayı itibarıyla Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Hureyn Seferi sırasında el bir ordu gönderdi. Ordu düşmanla karşılaştı ve çarpıştılar. Müslüman askerler onlara galebe çaldı. Bir miktar kadını da esir etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir kısımları ele geçirilen carilere teması müşrik kocaları sebebiyle sanki günah addettiler. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah şu ayeti inzal buyurdu. Mealen evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı. Mali ki bulunduğunuz cariyeler müstesna. Nisa 24. Yani bunlar esir aldıklarınız iddetlerini doldurunca size helaldir. 4169 İstibra. İrbaz İbn Saadiye radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam kadınlarındaki yükü vazetmedikçe doğurmadıkça esirelere temasta bulunmayı yasakladı. 4.170 İstibra, Rüveyfi İbn-i Sabit el-Ensari radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimseye, suyunu başkasının ekimine dökmesi, yani hamile esireye temasa helal değildir. Keza Allah'a ve ahirete inanan mimin kişiye, İstibra hasıl olmazdan önce esire kadına temasa helal olmaz. Keza Allah'a ve ahirete inanan kimseye taksim edilmezden önce ganimet malından satmasa helal değildir. 4171 İstibra, Ebu Derdar Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam seferlerinin birinde, bir çadırın kapısında, doğumu yakın olan hamile bir kadın gördü. Kadın hakkında sual etti. Falancanın cariyesi dediler. Aleyhisselatu ve selam. halde o cariyeye temas etmek istiyor buyurdu. Muhatapları evet deyince ona kabra kadar onunla beraber olacak bir lanetle lanet etmek içinden geldi. O nasıl olur da kendine helal olmadığı halde kadının karnındaki çocuğu kendine o kılar veya nasıl olur da kendine helal olmayan bebeği hizmetçikler buyurdular. 4172. İstibra. i̇bn Ömer Rabi'ye Allah'ın demiştir ki, temas edilmiş bulunan bir cariye hediye edilir veya satılır veya azal edilirse onun rahmi bir hayız müddetince istibra edilsin. Bakire'nin istibrası aranmaz. 4173. sükna ve Nefaka. Fatıma bin Tukays Rabi'ye Allah'ın anlattığına göre, kocası kendisini talak bete ile boşamıştır. Kocası ortalıkta olmadığı halde, Vekilini bir miktar arpa ile Fatıma'ya göndermiş. Fatıma da bunu pek az bulmuştu. Veya vekile kızmıştı. Vekil, vallahi bizim üzerimizde nefakar hakkı olarak bir şeyin yok demiştir. Fatıma da Resulullah aleyhissalatu vesselam gelerek durumu anlatmış. Aleyhissalatu vesselam da, senin onun üzerinde nefakan yok buyurmuş ve ümmü şerik. Ey Ensari'ye adıya Allah'ın yanında iddetini geçirmesini emretmiştir. Sonra, Fatıma'ya, Bu kadın, ashabının çokça uğradıkları birisidir. Sen iddetini İbn-i Ümmü yanında geçir. Zira o, ama birisidir. Örtünü de onun yanında çıkarabilirsin. İddetin bitip helal oldun mu bana haber ver buyurdu. Fatıma der ki, Helal hale geldiğin zaman, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Muaviye i̇bn Ebi Süfyan ve Ebu Cehne radıyallahu anhümanın benimle evlenmek istediklerini haber verdim. Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ebu Cehne, sopasını omuzundan indirmez. Muaviye ise fakirdir. Parası yoktur. Sen Üsame İbn-i Zeyd radıyallahu anhüma ile evlen. Üsame hoşuma gitmedi. Resulullah ve Vesselam bunu sevmiş olacak ki tekrar, sen üsameyle evlen buyurdu. Ben de onunla evlendim. Allah Teala Hazretleri onu bana hayırlı kıldı. Onunla mesut oldum. 4174 Sükne ve Nafi Rahimehullah anlatıyor. Said İbni Zeyd'in kızı Abdullah İbni am İbni Osman'ın nikahı altındaydı. Kadını kocası talakbetle ile boşadı. Kadın Kocasının evini iddeti dolmadan terk etti. Onun bu davranışını Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh karşılamadı. 4175 Sükna ve Nefaka H.Z. Câbir radıyallahu anh anlatıyor. Teyzemik kocası üç talakla boşamıştı. Teyzem hurmalarının meyvesini kesmek istedi. Bir adam onu evden çıkmaktan mennetti. Teyzem de Resulullah aleyhissalatu vesselama gelip durumunu arz etti. Aleyhissalatu ve selam. Tabii hurmalarının devşir. Ondan dilersem tasadduk eder. Dilersen maruf üzere tasarruf edersin buyurdu. 4176 Sükna ve nafaka. Mücahit rahimehullah. İçinizden ölenlerin bırakmış olduğu eşler kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler. Bakara 234 mealindeki ayetle ilgili olarak demiştir ki Kadının bu iddeti Kocasının yanında beklemesi vaciptir. Bunun üzerine Allah-u Teala Hazretleri şu ayeti imza buyurdu. İçinizden ölüp, eşler bırakacak olanlar, evlerinden çıkarılmaksızın senesine kadar eşlerinin geçimini sağlayacak şeyi vasiyet etsinler. Eğer kadınlar çıkarlarsa kendilerinin meşhur olarak yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Bakara 240 mücahit devamlı der ki, allah Teala hazretleri böylece kadına tam bir yıl iddet kıldı. Bunun yedi ay 20 günü vasiyet yoluyla tanınacak. Kadın ilerse bu vasiyet müddetinde kocasının evinde kalacak. Dilerse terk edecek. Ayette geçen evlerinden çıkarılmaksızın, eğer çıkarılarsa, size sorumluluk yoktur, ibaresinin manası budur. Esas iddet ise, onu beklemesi kadına vacittir i̇bn Abbas radıyallahu anhüma der ki, Bu ayet, Kadının kocası yanında iddet geçirme mecburiyetini nesletmiştir. Kadın dilediği yerde iddetini geçirir. Ata der ki, Sonra miras ayeti geldi. O da, Sükneyi etti. Böylece kadının, Koca yanındaki süknası kalktı. Artık dilediği yerde iddetini geçirir. 4177 sükna ve nefaka Yahya İbn-i Sayyid anlatıyor. Bir kadın, i̇bn Ömer radıyallahu anhümaya gelip kocasının öldüğünü ve kendilerinin Medine'nin kanatna mevkiyle bir ekinlerinin olduğunu söyledi ve geceyi orada geçirmesinin kendisini için caiz olup olmadığını sordu. i̇bn Ömer, radıyallahu anhümaya kadını bundan ehyetti. Bu sebeple kadın, erkenden oraya gider. Orada gölgelenir. Sonra akşama Medine'ye döner. Evinde gecelerdi. 4178. İhtiratmaten bu İbn-i afi anlatıyor. Bana Reyne bintu ebr Seleme şu üç hadisi haber verdi. Dedi ki, Babası Erbu Süfyan i̇bn Har vefat edince, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın revce-i takleri Ümru yanına girdim. Ben yanındayken Ümru Habibe içerisinde sarı renk bulunan bir sürüme maddesi tığı getirtti. Bu Haluk veya bir başkası idi. Ondan bir cabiye sürdü. Sonra da yanaklarına süründü. Sonra dedi ki, Vallahi benim sürünüp süslenmeye ihtiyacım yok. Ancak Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına, Bir ölü üzerine üç, Geceden fazla maten tutmasa helal olmaz. Fakat kocası müstesna, Ona dört ay on gün maten tutar. Zeynep dedi ki, Kardeşi öldüğü zaman Zeynep bin Tucaş'ta Allahu Allah'ın yanına girdim. O da bir teyit istedi ve ondan süründü. Sonra dedi ki, Doğrusu, Vallahi sürünmeye bir ihtiyacım yok. Ancak Resulullah ve vesselamın şöyle söylediğini işittim. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına, diye başlayan önceki hadise aynen zikretti. Zeynep üçüncü rivayetinde dedi ki, Annem Ümmü Seleme'yi işittim. Diyordu ki, Bir kadın Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a gelerek, Kızımın kocası öldü. gözünden de hasta. Gözüne ilaç niyetiyle sürme çekebilir miyiz? Diye sordu. Aleyhisselatu Vesselam. Hayır dedi. Kadın iki veya üç. Sefer aynı talepte bulundu. Aleyhisselatu Vesselam her seferinde hayır dedi ve sonuncuda ilave etti. Onun matem müddeti dört ay on gündür. Cahiliye devrinde sizden biri. Sene başına mayıs atardı. Ravihu meitler ki. Zeynebe senin başına mayıs atma nedir diye sordum. Zeynep'e Allahu anha dedi ki. Kocası ölen bir kadın hıfş denen hücresine çekilir. En kötü elbisesini giyer. Üzerinden bir yıl geçmedikçe tıyık sürünmez yıkanmaz. Tırnak kesmez. Hiçbir temizlik ameliyesinde bulunma sonra bir yıl tamam olunca berbat bir manzara ile çıkardı. Sonra ona bir hayvan getirilirdi. Bu eşek veya koyun veya bir kuş olabilirdi. Bu hayvanı önüne sürmek suretiyle iddet halini kırardı. İddetini kırmada kullandığı hayvan hemen hemen ölürdü. Sonra iddetten çıkardı. Kendisine mayıs verilirdi. O da bunu önüne atardı. Böylece evlenmeye helal olurdu. İşte bundan sonra teyir ve diğer süslenme ve başka şeylere müracaat ederdi. 4179 İhtirat Matem ile Atiye Erbiyallahu Anh'a anlatıyor. Biz, kocalımız hariç, herhangi bir ölü üzerine 3 günden fazla matem tutmaktan benle demiştik. Kocalarımız için 4 ay 10 gün matem tutmalıydık. Bu esnada ne sürme çekerdir, ne teyip sürünürdük, ne de boyalı elbise giyerdik. Diyebildiğimi sadece az bilgilerin bende denen daha dokunmazdan önce boyanmış kumaşlardan mamur elbise idi. Matemlik adına, hayır halinden çıkıp temizlik dönemine girince, yaptığı yıkanmada azıcık koku kullanmasına izin verildi. 4.380 İhtirat Matem Ünlü Sereme radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Kocası ölen kadın sarıya boyanmış veya kırmızıya boyanmış elbise giymez. Zine takınmaz. Kına yakınmaz. Sürmelenmez. Başını tararken kokulu madde kullanmaz. Başını sidre ile kaplar. 4181 İhtirat Matem İbnu Hüseyye ve Süleyman İbnü Yesardahine Humullah anlatıyor. Tuleyha el esediye. Reşit es sakafinin altında altındaydı. Reşit Tuleyha'yı boşadı. Kadın İddeti içerisinde iken evlendi. Hazreti Ömer Allahu anh, ona da kocasına da değenekle çokça vurdu ve aralarını ayırdı. Sonra şunu söyledi. İddeti içerisinde hangi kadın evlenirse, onun evlenen kocası, gerdek yapmamış bile olsa araları ayrılacak ve kadın, önceki iddetinden geri kalan kısmı tamamlayacak. Sonra ikincisi, taliplerden bir talip olacak. Eğer erkek, Kadınla gerdek yapmış idiyse, araları ayrılır. Kadın önceki iddetini tamamlar. Sonra ikinciden dolayı yeniden iddet bekler. Bunlar ebediyen evlenemezler. İbn-i der ki, Erkek, kadını kendini helal adettiği için ona tam nehir öder. 4.382 İhtiratmaten Nafi anlatıyor. Safiye bintu Ebu Ubeyd Kocası İbn Ömer'den iddet beklerken gözlerinden hastalandı. Gözleri neredeyse çapaklanıyordu. Yine de sürme çekmedi. 4183 İbn İbni Ya Allahu anh kendi anlattığına göre. Şu ayeti okumuştu. Mealen. Boşanan kadınlar. Kendi kendilerine. Üç ay başı hali beklerler. Bakara 228. Ve şu ayeti mealen. Ey peygamber.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 Allah bunun ardından gönlünüzde sevgili gibi bir hal meydana getirir. Kadınların iddet süreleri biteceğinde, onları ya uygun bir şekilde alıkoyun, ya da uygun bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden de iki adil şahit getirin. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye verilen öğüttür. Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu sağlar. Ona beklemediği yerden rızık verir. Allah'a güvenen kimseye o yeter. Allah buyurduğunu yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü var etmiştir. Kadınlarınız içinde ay hali görmekten kesilenler ile, henüz ay hali görmemiş olanların iddetleri, hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki, onların iddet beklemesi üç aydır. Talak bir dört. Ve dedi ki, bu, boşanan kadınların iddetleridir. Allah-u Hazretleri bundan henüz temas edilmemiş olan kadınları, ey iman edenler, mümin kadınlarla nikahlanıp, onları, temasta bulunmadan boşadığınızda artık onlar için size iddet saymaya yüzün yoktur. Kendilerine bağışta bulunarak onları güzellikle serbest bırakıp ahza 49 mealindeki ayetle istisna etmiştir. Yine Allah-u Teala buyurur ki, mealen, içinizden ölenlerin bırakmış olduğu eşler. Kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler. Müddetleri sona erdiğinde, onların kendi haklarında uygun şekilde yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Bakara 134 Sonra allah Teala Hazretleri, kadınlardan hamile olanların sapını şu, ayetle indirmiştir. Mealen, boşanan veya kocası ölen kadınlardan gebe olanların iddeti doğumları ile tamamlanır. Talah 4-4184 Ariyet Saflan İbn Ümeyye Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Huneyn Savaşı sırasında benden bir miktar hurma ariyet olarak istedi. Ben de zorla gasp ederek mi almak istiyorsun dedim. Hayır dedi. Garantili olarak talep ediyorum. 4185 hariyet. Hz. Nes Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir tabak istiyare etmişti kaplıyan uğradı sahiplerine tazmin etti 486 hariyet Semure Allahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki aldığı şeyi sahibine ödemek ele vecibelir Kartod eder ki Hasan bunu rivayet ettiğini unuttu ve dedi ki o yani emanet emanetindir Zayı olması halinde sanat tazmin gerekmez 4087, Ariyet, Ebu İmame radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Ariyet sahibine verilecektir. Kefil borçludur. Borç ödenmelidir. 4088, Ariyet, HZ, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, başkasına sütünden istifade etmesi için verilecek bir hayvan olarak, sütlü deve ve bol sütlü koyun ne muhafıktır. Sabah bir kap, akşam bir kap süt verir. 4189 Umre ve Rukba H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kim bir başkasına hayat boyu ev bağışında bulunursa, artık bu ev onun ve varislerinin olur. Bu söz, o maldaki hakkını keser. Ev, Kendine ömür boyu bağışlanana ve onun varislerine aittir. Sahih'e de gelen bir diğer hadiste, Resulullah ve vesselam umra hakkında kendisine bağışlananın lehinde hükmetti şeklinde gelmiştir. Bir başka rivayette, Umra caizdir denmiştir. Müslimin bir rivayetinde, Umra onun ehline mirastır denmiştir. 490. Umra ve Rukba, Zeyd-i Sabit ad Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kim bir şeyi umraklarsa o şey artık numere umre kılınan şahsı aittir. Hayatta iken de ölmüş iken de, malı rukba kılmayın. Kim de rukba kılarsa, bu mal miras yolundadır. 4191 Umre ve Rukba İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, mallarınızı rukba kılmayın. Kim rukba mal artık rukba kimsenin olur. 4192 Umre ve Rukba Bir başka rivayette. Umre, umra kılınan şahıs için caizdir. Rukba da rukba kılınan kimse için caizdir. Hibesinden dönen, kusmuğuna dönen gibidir buyurulmuştur. 4193 Umre ve Rukba Yine Nesai'nin girdiği diğer rivayetinde i̇bn Abbas der ki. Ne rukba ne de umra hela değildir. Kime bir şey umra kılınmışsa bu onundur. Kime de bir şey lukba kılınmışsa o şey onundur. 4.194 Umre ve lukba Nafi Rahimehullah anlatıyor. i̇bn Ömer Rabîallahu Anh'ime Kız kardeşi Hafsa Rabîallahu Anh'dan bir ev tevarüf etti. Hafsa Rabîallahu Anh'a Bu eve hayatı boyunca olmak kaydıyla Zeyd i̇bn Hattab'ın kızını oturtmuştu. Zeyd'in kızı ölünce İbn Ömer Rabiyallahu anh meskeni kabz etti. O bu evin kendine ait olduğu değin değildi. 4195 Gazveler. Müreer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam 16 gazve yapmıştır. 4196 Gazveler. Müslim'in rivayetinde Müreid radıyallahu an Resulullah'la birlikte 16 gazveye katıldığını söyler. 4197 Gazveler. Yine Müslimin bir rivayetinde Resulullah Aleyhissalatu vesselam 19 gazve yaptı. Bunlardan 8'inde savaştığı denmektedir. 498 gazveler. Sevreme İbn Ekla Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile birlikte 7 gazve yaptım. Ayrıca çıkardığı seferlerden de 9'luğuna katıldım. Bir defasında başımızda Ebu Bekr Allah'u an bir defasında da Üsame İbn-i Zeyd radıyallahu anhüma vardı. 4199 Belir Gazvesi H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam kendisine Ebu Süfyan'ın gelmekte olduğu haber verilince ashabıyla istişare etti. Önce Ebu Bekir radıyallahu an konuştu. Ondan hüzün çevirdi, iltifat etmedi. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh konuştu. Ondan da yüzünü çevirdi. Derken Sat İbn-i Ubade radıyallahu anh Resulullah'ın maksadını sezerek ayağa kalktı ve Ey Allah'ın Resulü! Biz ensareleri mi kastediyorsunuz? Nefsimi kudret elinde tutan zata yemin ederim. Eğer bize binetlerimizi denize sürmemizi emredecek olsanız, mutlaka gözümüzü kırpmadan daldırırız bize onlara binip Berkül Gıma'da gitmemizi emredsiniz onu da yaparız dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissallatu ve selam halkı hazırladı. Yola çıktılar ve kadar. Gelip İngiler. Orada Kureyş'in su almaya gönderdiği kimselerle karşılaştılar. İçlerinde beni hafifçe ait siyah bir köle vardı. Onu yakaladılar. De Sürullah aleyhissalatu ve selamın ashabı Ebu Süfyan ve arkadaşları hakkında bilgi soruyorlardı. Köle. Ebu Süfyan hakkında bilgim yok. Ancak burada Ebu Cel, Uth ve Şeybe ve Umeeyi İbn Halef var dedi. O böyle söyleyince ashab onu gördü. O da. Evet. Ben size haber veriyorum. Bu Ebu Süfyan'dır dedi. Onu bıraktıkları zaman başkaları sordular. O yine. Ben Ebu Süfyan hakkında bir şey bilmiyorum. Lakin burada halkın içinde Ebu Cehil, Utve, Şeve, Ümeyye İbnu Halef var dedi. Böyle söyleyince onlar da aynı şekilde dövdüler. Bu esnada Resulullah aleyhisselatu ve selam namaz kılıyordu. Bu hali görünce namazı bıraktı. Ve nefsimi kudret elinde tutan zat Zülcelal'e emin olsun. Siz doğruyu söyleyince onu dövüyorsunuz. Yalan söyleyince de bırakıyorsunuz dedi. Ravi der ki, Resulullah ve Vesselam elini koyarak burası falanca'nın öldürüleceği yer, şurası peş öldürüleceği yer diye teker teker gösterdi. Ravi der ki, Allah'a yemin olsun onlardan hiçbiri, ve Vesselam'ın elini koyduğu yerin dışına sapmadan gösterdiği yerlerde öldürüldüler. 4200 Bedir Gazvesi i̇bn Abbas radıyallahu anlatıyor. Bana Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anlattı. Dedi ki, Belir günü olunca, ve vesselam müşriklere bir baktı. Onlar bin kişiydiler. Halbuki ashabı 319 kişi. Hemen kıbleye yönelip, Ellerini kaldırdı. Rabbine sesli olarak, Şöyle dua etmeye başladı. Ey Allah'ım, bana vaat ettiğin zaferi yerine getir. Allah'ım! Bana zafer ver. Ey Allah'ım! Eğer ehl-i İslam'ın bu ölüğünü helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet edilmeyecek ellerini uzatmış olarak yakarmalarını öyle devam etti ki. Rıdası omuzundan düştü. Bunu gören de Ebu Bekir radıyallahu anh yanına gelerek rıdasını aldı omuzuna attı. Sonra arkasından yaklaşıp. Ey Allah'ın Resulü! Rabbine olan yakarışım yeter. Allah Teala Hazretleri sana vaadini mutlaka yerine getirecek dedi. O sırada Azize Celil olan Allah Şubahi İmza buyurdu. Haniksi Rabbimizden imdat talep ediyordunuz da o da. Muhakkak ki ben size meleklerden birbiri ardınca binlercesiyle imdat edeceğim diyerek duanızı kabul buyurmuştur. Enfa 9. Gerçekten? Hak Teala Hazretleri o gün nelerlerle yardım etti?